Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Yasin suresinin 5. sayfasını inşallah ele alacağız. Bizim değerli Muhammed Bey. İnne eshabel cenne mu'akkab ve elbetteki yani arada bir bazı gramer şeyleri ifade edeceğiz. İnne enneke enne lakin leytelle elle illa billah. Bunlar neydi? Tekil haber. İsminin nasb, isminin haberine edatlar. İnne enne bunlar tahkik edatı. Yani bir şeyin kuvvetliliğini bildirmiş olur muhakkak ve elbette ki. Türkçede kullanırız ya kesin ve kesin muhakkak ve elbette ki yani bir şeyin güçlü kuvvetli olduğunu, şek ve şüphenin olmadığını ifade sadedinde kullanılmış oluyor. Muhakkak ve elbette ki cennet ashabı, cennetlikler, cennette bulunanlar, cennetteki arkadaşlar... Aliyyo bugün ne üzere derler fi bir meşguliyet içerisinde ama tatlı bir meşguliyet öyle işten dolayı, çalışmadan dolayı değil güzel bir meşguliyet içerisinde amma fihi ulaşmış oldukları durumdan dolayı ehlen ehlen naribi ma'ideles sure bihi onlar cehennemliklerin durumu gibi değil onlar tam tersine cennette bir meşguliyet içerisinde tatlı bir meşguliyet içerisindedirler yani la şuğle yet'ibûne Kendilerini yoracak bir şey durumda değiller. Yorulmazlar orada. Kendilerini yoracak bir meşguliyet içerisinde değiller. Bi enne'l la nasaba Çünkü cennette zorluk yok, yorulma yok, zahmet yok, meşakkat yok, değil mi? Bu gibi şeyler olmadığı için onlar orada bir meşguliyet içerisinde. Hangi durumda fâtihûne nâimûne nimet ile meşguller. Yani hani Ayet-i de, onu da ifade edeceğiz gene, وَبْتَاظُرْ يَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرُمُونَ Günahkarlar iyilerden ayrıldıktan sonra, cennetlikler cennette, tamamen sıklıklar birbirinden ayrılmış. Tüm olumsuzluklar cehenneme, tüm oluluklar cennete boşalmış. Şairin dediği gibi, olumluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Hani oluklar şif gibi. Güzel olan her şey cennete boşalırken pis ve kötü olan her şey de cehenneme boşanmış oluyor. Onun için cennette olumsuzluk namına bir şey yok. Olumsuzluk. Aklınıza gelebilecek olumsuzluk namına bir şey yok. Ne var? Efendimizin dediği gibi. مَا لَا اَيْنُ الرَّئِتْ وَلَا اُزْنُ سَمِيَاتْ وَلَا تَحَطَّرَتْ عَلَا قَلْمِ مَشَرْ Gözlerin görmediği kulakların işitmediği ve insan kalbine doğmayan her şey var cennette. Siz bana deseniz ki, ya hocam cennette şu şey de var mı? Diyebilir misiniz? Şu noktada diyemezsiniz. Niye? Çünkü şu şey var mı dediğiniz şey, neden kaynaklanaraktan söylediniz onu? Bir, Bilmiyorum. ya aklınıza geldi. Ya gördünüz, ya da kalbinize doğdu. Bunun ötesinde bir alternatif var mı? Yok. Yok. Demek ki ya gördünüz... Ya aklınıza geldi ya da kalbinize doğdu. Ama Efendimiz ne diyor? Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de insan kalbine futura etmemiş, doğmamış olan şeyler var. Demek ki o zaman söylediğin şeyin ötesinde var. Mesela sahabenin biri geliyor mübarek demek ki atı çok seviyormuş. Ya Resulallah diyor cennette at var mı diyor. O da atın âlâsı var, kanatlısı var, uçanı var. Öyle buradaki gibi saman yeni değil, affedersiniz öbür taraftan da pisleyeni de değil yani. Oradaki uçan atlar var. Yani zahmetsiz, seni dıkı dık, dık böyle sallayan atlar değil yani. Rahat ettirecek olan atlar var diye onun o arzusunu Efendimiz memnuniyetle evet diye ifade ediyor. De demek ki onlar o cennette nimetler ile meşguldürler. Nimetlerden faydalanmakla meşguldürler. He, haber bu fakir haberi sahin ha li inne inne neydir ikinci haberdir. ben evvel ufyaşuvuluyum. Bu ufyaşuvuluyum. Birinci haberi fakihlere de onun ikinci haberi. Yani demek ki o cennet ashabı o gün o gün meşguldürler. meşkuldürler. Ama ne üzerine? Nimetlenmek üzerine meşkuldürler. Ha onlar o cennet mübte dağı. Bu cümle mübte O cennet ehli cennetlikler cennet ehli ve ezvajhum. Onların eşleri. Hangi pozisyondadırlar? Fî zilâlin. cem evzille haberun. Bu da onun haberidir. Eyyâni lâ tûsî bi humuşşemş. Güneş onlara dokunmaz. Yani dünyada değil mi? İnsanların hakikaten en çok sıkıntı çektiği şey sıcak bir ortam. Onun için insan ne arar? Gölgeyi arar. Ha, onlar da yani burada gölge demesindeki sebep güneş var da gölgeye gidiyorlar değil. Yani serin bir ortam. Serin bir ortam içerisindedirler onlar ve eşleri. He, alel erâ iki. Yani serin bir yer ama ayakta mı, yorgun mu, nasıl, hangi vaziyette? Dünyada insan değil mi? Bir şey tasvir ettiği zaman, düşündüğü zaman nasıl bir ortam? Çiftlik. içerisinde villa, köşk var. Köşkün içerisinde de koltuklar buradaki gibi koltuklar kurulmuş. İşte insanın en çok arzu ettiği şeyi Kur'an bize tasvir ediyor. Kur'an bize göstermiş oluyor. Yani koltuklar üzerindedirler onlar ve zevceleri. Cemu erike ve hu esselur hacele. Ev evil furuşu fiha. Yani demek ki tabiri caizse çadırlarındaki koltuk gibi, yani villalarındaki, köşklerindeki koltuk gibi veyahut da köşklerinde bulunan yataklar gibi. Yani rahat bir ortam içerisindedirler onlar ve eşleri. Bunlar ne yapıyorlar? Deyin burada da mesela, Sizler de şey yaptığınız gibi şöyle sırtınızı dayadığınız zaman rahat ediyorsunuz değil mi? Daha rahat ortam oluyor. He, hemen Kur'an boş bırakmıyor o alanı. Diyor ki müttekiune ne? sani. Bu da ikinci haberdir. Onlar arkalarına yaslanmış. İçayları eksik, kahveleri eksik. Arkalarına yaslanmış bir vaziyette. Eşleriyle beraber koltuklara kurulmuş gölgeliklerdedirler onlar ve onların eşleri. Ala. Demek ki o da Alaya müteallik olmuş, şuradaki alaya alel-era ikiye bağlı olmuş oluyor, ona atfedilmiş oluyor. Evet, demek ki لَهُمْ فيها, onlar için orada vardır. Ne vardır? Fakihetün Yani meyveler. Hani acıkma yok ya, insan dünyada meyveyi ne zaman yer? Şöyle karnı doyduktan sonra yemeğin üzerine meyve yer. Orada acıkma yok ki, yemeği de yese zevk için, keyif için yiyecek. Onun için orada onlar o zevk almak amacıyla fiha o cennette meyvelerini yerler. Daha ne elde ederler yerler? Ma yeddaûne yetemenneûne Ne isterlerse, gönülleri, arzuları, iştahları, ağızları, gözleri ne isterse temenni ettikleri, arzu ettikleri, istedikleri her şey onlara verilir. Onlar için o cennette bunlar da var ve mevcuttur. Ama çocuklar. Hepsi bir yana. Cennet bir yana. Her şey bir yana. Orada en ö güzel şey ne biliyor musunuz? Oraya gidince bizi kim karşılayacak? Ya. Kim karşılayacak? He? Allah karşılayacak. Ne diye karşılayacak? Selam ile. Allah bize selam. Hani benzetme daha hata olmasın. Diyelim ki Cumhurbaşkanı içeriye biri girdi. Dedi ki herhangi birinize işte Cumhurbaşkanı sana özel selam gönderdi. Sana selamı var. Farklı hissedersin değil mi kendini? Şimdi düşünün ki insanlar cennete girince Allah ne diyecek? Selam diyecek. Ey kurum sana selam olsun. Allah insanlara selam edecek cennete gidince. Selam ile karşılayacak. Kavlen haberi olmalı. Selam kavli, sözü. Selam sözü selam ile cenabat ona ifade edecek kimden gelecek o selam min Rabbi rahim onlara merhamet eden Rabbi rahimlerinden onlar için bir selam sözü vardır Allah'ın onlara bir selam sözü vardır yani yakûr lehum Allah onlara ne der selamunaleyküm Allahu ekber yani yine anlatmak için söylüyorum İçeriye girdiğinizde İki şekilde söyleyeyim. İçeriye girdiğinizde baktınız ki Cumhurbaşkanı karşınızda. O hoş geldin Ahmet, Mehmet, Hasan İsmail neyse. Teker teker sizlere hoş geldiniz dedi. Veya oturuyorsunuz. içeriye Cumhurbaşkanı geldi. Size dedi ki hoş geldiniz dedi. Selam olsun size. Selamun aleyküm dedi. Yani değil mi? Kendinizi farklı hissedersiniz. Oysa bu bir Cumhurbaşkanı, bir başbakan, şu bu değil. Bütün alemlerin, kainatın, evrenin Rabbı olan Allah size ne diyecek? ''Selamun aleyküm'' diyecek. Sizi ''Selamun aleyküm'' ile o Rabbımız karşılayacak. Yani, yekûl lehum aleyküm'' Allah onlara ''Selamun aleyküm'' Size selam olsun, emniyet olsun. Artık siz huzur içerisindesiniz. Selamet ve emniyet içerisindesiniz. Benim garantim altındasınız diyerekten on, o insanların güvende olduğunu ifade edecek. Mesela bir insan ki Efendimiz de selam'' diyor değil mi? Selamı yayınız'', Selamı yayınız diyor. Şimdi sen birine selam verdiğin zaman aslında ne demek istiyorsun biliyor musun? Benden korkma. Ha, kardeş benim elimden, dilimden hiçbir surette sana zarar gelmez. Benden korkma. Yani benden dolayı güven içerisinde ol. Emin ol. Benden sana bir zarar gelmez. Diye ne yapıyoruz? Ona bir güvence veriyoruz. Bir güvence veriyoruz. Güven içerisinde olmasını söylüyoruz. İşte Rabbimiz de bize artık dünyada korkuyordu, sıkıntıydı. Şöyle artık burada ne var? selam var, burada güven var, huzur var Aynen. selam Rahat var -selametten geliyor. selam, selam etten selam, İslamiyet, siln, hep aynı köyler eslemdü selam ha. yani hepsi oradan gelmiş oluyor ve yakulu ve Cenab-ı Hak der ki ey günahkarlar bugün artık birbirinizden demin de dediğim gibi ayrılınız her şey ayrıştırılır zıtlıklar birbirinden tamamen ayrıştırılır Dünyada neydi? Birbirlerine karışmışlardı müminlerle mümin olmayanlar. Ama orada ey günahkarlar, mücrimler, karışmış olduğunuz o müminlerden bugün ne yapınız? Ayrılınız, onlardan ayrı durunuz diye Cenab-ı Hak onlara bunu söyler. Elem ahad ileykum, ey amirukum, size ahdetmemiş miydim? Size emretmemiş miydim? Size söylememiş miydim? Neyi? Ya beni Adem, ey Adem oğlu, alârisân-ı rusuliyye. Doğrudan mı söylemişti yok peygamberlerin diliyle? Ey Adem oğulları, peygamberlerin diliyle ben size söylememiş miydim? Neyi söylememiştim mi ya Rabbi? Elenme ta'tunu şeytan. bak aklınızı başınıza alın. Şeytana tapmayın. Şeytana kulluk etmeyin. Velatette bir o şeytan. değil mi? şeytana tabi olmayın. Şeytanın peşinden gitmeyin. Hotovati şeytan, şeytanın izlerini, adımlarını, yolunu takip etmeyin diye ben size dememiş miydim? Yani ona itaat etmeyin evet. dememiş miydim? Niye? Çünkü imnahu muhakkak ve elbette ki o şeytan var ya, lekun sizin için aduvdün mübin, apaçık bir düşmandır, gizleniyor. Düşmanlığı gizlemiyor. Beyyinul adaveti. Düşmanlığı, Düşmanlığı açık açıktan açık Ben seni düşmanım vardır Ben dünyada niye varım kıyamete kadar? Benimle beraber seni de cehenneme götürmek için varım. Benim şeyim o. Hani dün arkadaşınız okuduydu Sinan, Ne diyordu? Hani o şeytan Allah' deli ben bütün adamlarına... Kıyamete ben... kadar bana müsaade et. insanların yolunu üzerinde duracağım. Onları ödü. Yollarının ortasına oturacağım, onları sattıracağım. Onları sattıracağım diyordu. Demek ki gizlemiyor bize. Yani düşmanlığını şeytan gizlemiyor. Açıktan aşağı düşman. Bunun namıcını yok yani. Yani evet bazen münafıklık yapar ama açıkta ben senin düşmanım kardeş. Hayatım boyunca 24 saat yatağında, yürümende, oturmanda, okulunda, her yerde seninle meşgul. Seninle meşgul. Heee en iyi Ben size ne demiştim, neyi emretmiştim? Bana ibadet etmenizi, bana tabut kulluk etmenizi. Yani ondan kasıt vahyedu ni ve Beni birbirip, bana itaat etmenizi. Aslında ibadette İbn Abbas da onu söylüyor. Hani o mahkak insan. İbn Abbas ne diyordu? liyabudundaki kasıp, liyarifuni, evet. bana ben beni tanıması için. Yani ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana iman edir, ibadet etsinler diye yarattım. Oradaki ibadetten birinci derecedeki kasıp, beni tanısınlar ve ibadet. Çünkü tanımadan ibadet edilir mi? Edilmez. Onun için birinci derecede Rabbimizin bizden istediği onu tanımak, ondan sonra ona ibadet etmektir. Haza, işte bu sıratun, darikun, müstakimun. Bu doğru bir yoldur. Yani Allah'a uymak, Allah'a tabi olup, iman edip, ibadet etmek bu yolların en doğrusudur. Bu doğru bir yoldur. وَلَقَدْ أَذَلَّ Muhakkak, hem lam var hem kat. Var. He. Bu da aynı şekilde, inleden daha da kuvvetli olarak, muhakkak ve elbette, اَذَلَّ minkum Sizden Kethiren, cibillen, halken birçok mahlukatı cibilliyet sahibi olan, nesiller sahibi olan mahlukattan birçoklarını ne yaptı? Saptırdı. Milyarlarca değil mi ya? Az bir şey mi ya? O da birini değil ki ya. Milyarlarca insanları şeytanın saptırmış olup ortada iken hala inat edip peşine gitmek akıllıca bir iş olur mu? Olmaz. Milyarlarcasını saptırmış. Hee. birçoklarını Efelem teakkur olun. Aklınızı başınıza almaz mısınız ya? Efe hayet edetber olun. Efe hayet tefekkur değil mi? Hala düşünmez misiniz? Akletmez misiniz? Bu kadar açık birçok insanı cebilliğe sahip mahlukatı hakikaten birçok defa birçok şekilde korkunç bir şekilde saptırdığı halde hala düşünmez misiniz? Adavetehu ve idlalehu, onun size olan düşmanlığını, saptırmasını hala düşünmez, akletmez misiniz? Ev mahalle halle bihim minel azabi fetuk minu. Yani bu durumda ona uymak ile insanlar ne oldu? Onlara azap helal oldu, o halde iman edin. Yani ona uymakla, İşin ucunda ne var? Azap var, ceza var. O halde ne yapmanız lazım? Fethuminunen. iman etmeyecek misiniz ya? İman etmez misiniz diye Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bu uyarıyı ifade etmiş oluyor. Ve yukâlelehu fil âhireh. Onlara ahirette denilir. Ne denilir? hazi cehennem. İşte bu var ya, bu cehennemdir. Ellefî öyle bir cehennem ki, cehennem burada neydi? Müennemiz. Nereden anlıyoruz? Çünkü o Evet. Onu elletiden anlıyoruz değil mi? Ta Onu takip eden elletiden de anlıyoruz. Öyle bir cehennem ki o cehennem كُنْتُمْ تُعَدُونَ بِهَا Siz onunla uyarılmış idiniz. Size o vaad edilmiş idi. Onunla tehdit edilmiş idiniz. İşte size vaad edilmiş olan cehennem budur. اِسْتَوْهَ الْيَوْمَا Artık bugün o cehenneme اُطْخُلُوهَا Giriniz. O cehenneme giriniz. Neden dolayı giriniz? Ha bir maku, tüm tekfurun, inkarınız sebebiyle, inkar ettiğiniz için, hadi bakalım o cehenneme bugün giriniz. el bugün, ha, Cenab-ı Hak muhafaza etsin. O gün dehşetli bir gün, değil mi? Hani, -min, eh ve ve abi. Kişinin annesinden, kardeşinden, değil mi? Kaçmış olduğu bir gün. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Çünkü herkes kendi derdiyle meşgul. O kadar başı iş, işleri başından aşmış ki anasıyla, bacısıyla, eşiyle, çocuklarıyla, şunla, bunla uğraşacak. Vakti yok. <gülüyor> başından. Hani bazen çocuk geliyor, bu evlerde de olur ya çocuğun ödevi vardır, babasına geliyor veya annesine geliyor. Baba, bu öğ öğ öğretmenim ödev vermişti, yardım edin. Oğlum dur şimdi başımdan çıkayım, başımdan gider. Yani işim var, işim başıma açmış zaten, bir de seninle uğraşmayayım. Şimdi bazen tabii hoş olmasa da bu düğün değil çünkü işi başından açmış. Onunla meşgul olacak durumu yok. İşte o günde insanlar o kadar birbirleriyle, yani kendi dertleriyle alakadar ki birbirleriyle uğraşacak vakitleri yok. Git hele, mi uğraşacağım? Zaten ben... Zor durumdayım. Kendi işim başımdan açmış. Bir de seninle uğraşacak halim yok. El yevme işte o gün. Nakhdimu ala efvahim el küffar. O kafirlerin ağızlarını hatmederiz, mühürleriz. Likavlihim Vallahi Rabbina makumna Muhakkak ki Allah Heee. Bizim Vallahi Rabbina makumna Allah bizim Rabbimizdir. Biz müşriklerden değiliz. Heee. Çünkü orada artık dünyada dediğimiz konuştuğu kadar yalan konuştu. Artık orada ağız kapanır. Artık sen sus. Dünyada zaten münafıklık yaptığın, yalan söylediğin, sahtekarlık yaptın, dolandırın. yalan yalan söyledin, Ağzını bir kapat. Şimdi bu ağızdaki bir dil var ya dil çocuklar. 200 gram ha. Şimdi dil neyden oluşmuş? Etten. Şimdi Allah aşkına bu eti konuşturan Allah. Tamam da bu eli, bu da etten değil mi? Evet. Bu ayağı, diğer organları konuşturamaz mı? Hayır. Peki. Market dilde mi? Hayır. Niye? Çok affedersiniz. ineğin bir karış dili var. Mö'nün dışında bir şey konuşuyor mu? Yok. Onun ne var? Onu sen küçük kardeşin de evde söyler. Mö, bir tane Mö bir de Ö. Möhnüt dışında bir şey bilmiyor. Ama iki, ne? Bir kilo maşallah. Bir kiloluk dili var. Yardıklılık dili var. Bile. Bir karış dili var. De, i̇çerideki de hariç yani. Bir karışlık içeride var. Ama konuşamıyor bir şey. Bir şey bilmiyor çünkü. Demek ki marifet dilde değil. Bu eti konuşturan, dil etini konuşturan Allah diğer organları da konuşturur vayda. Aynı parım gibi mi? Sadece evet. yazmaya, yani alet kendisi yazmıyor. O kadar. O kadar. Burada yazan kalem değil yani. Eldir. Onu tutan el. El de yazan değildir. Akıl iradedir. Adamın aklı yok ama eli bir işe yaramıyor. Kalem de tutsa bir şeye yaramıyor. İşte o gün biz o kafirlerin ağızlarını mühürleriz. Bu tükenlim ona eyliyelim. Ne yaparız? Onların ellerini konuştururuz. Eller. Evet ya Rabbi ben kaldım. Evet ya Rabbi ben vurdum. Evet ya Rabbi ben gittim. Evet ya Rabbi ben gördüm. Evet ya Rabbi ben işittim, işittim, gerçekten yapmıştı. Yani organlar bu şekilde kendi yaptıkları suçlarını dile getirirler, başka şeye gerek kalmadan. Çünkü suçlu kendisi itirafta bulunuyor değil mi? Suçlu kendisi itiraf ediyor, başkasının şahidine, şununla buna gerek yok, gerçi o da var ama onlar kendileri failleri dile getiriyor fiillerini. Ve teşhedu erculuhum ve onların ayakları da ve ve diğer uzunları da ne yapar? şahitlikte evet ya rabbi hacının karşısında organlar dile geliyor el bu sefer diğer organlarda ne yapıyor şahitlikte bulunuyor ayakta ne yapıyor evet ya rabbi el onu yaparken ben de onunla beraber gittim ben de ona arkadaşlık ettim, onunla beraber aynı hırsızlıkta, kötülükte, katillikte vesairede bulundum diye diğer organlar da bu konuda şahitlik ederler. Neyi? bir Kespettikleri, işlemiş oldukları şeyleri, hayatlar şahitlikte bulunur, eller ise dile gelir, onu söyler. Her uzun kendisinden meydana gelmiş olan olayı dile getirmiş olur. Ha, Allah korusun. Eğer biz dileseydik Latamasna böyle bir şey dümdüz yapmaz. Aman seh. Dümdüz hale getirmek. Yani diyelim ki şu yüz var ya burun mesela öne çıkmış. Diyelim ki ağız hafif öne çıkmış. bunu böyle yamyası olduğunu düşün. Latamasna dümdüz hale aynen gibi bu karın gibi. Karın ya, karın ya, Allah korusun kafada yüzde ne? Tam asa, tamamen dümdüz hale gelmiş. Ne göz görüyor, ne ağız var, ne burun var, ne kulak var. İnsan en önemli uzuvları nerede? Başta, şu kafanın içerisinde, başla. Şimdi o da gidince böyle dümdüz yamyası bir hale gelince, hadi buyur. O zaman hiçbir şeyi de görmez. Li ameen ha, ama sen biz onu kör yaparız. Düz düz yam yatsı bir vaziyette getirerek eğer onu kör yaparsak fesleboku iptedaro esrata ettari kazahibiine ki adeti ne yapar kendi yolunda alır her zamanki adeti gibi kendi yolunda devam eder gider. Ama he fenla keyfe yubsiyun artık hine izin ey yani la yubsiyun. Yani yüz yan bir hale geldikten sonra artık o nasıl görecek? Keyfe yüpsirûne yine izin. O durumda nasıl görecek değil mi? Gözünü kör ettik ve kendi yoluna al, al, başını almış gidiyor. Yan yaptığımız bir durum içerisinde artık o nasıl görecek? Yani la yüpsirûne artık o görecek de değildir. Göremez de. Çünkü yüz yan bir hale gelmiş olmaktadır. He, ulemye o vel yani eğer biz yani hakikaten alternatifleri cenaba Hak söylüyor dehşetli bir durum. Eğer biz direseydik ney lemesahnahum. Kur'an'da iki yerde geçer. Ve kunu keredeten hasin ve kanu keredeten hasin. O bu Yahudilerin Maymun ve Hamsur suretine çevrilmesi olayını anlatır. Buradaki hem maddi meski manevi hem meski maddi. Hem maddi olarak Allah onları hızır ve domuz şekline getiriyor. O, şekilde ha, o şekli aynen getiriyor. Hatta bunlar 13 kişi. Bunlardan 7 kişi yaşlılardan domuz şekline 6 tane gençlerden de maymun şekline Cenab-ı Hak çevirerek 3 gün kalıyorlar. Bir çadır içerisinde. Hatta akrabaları geliyor bunları tanımıyor. Çünkü maymun ve domuz. Ama bunlar onu tanıdığı için ağlıyorlar. On, eşleri, hanımları, çocuk çocuklarından uzak olarak üç gün kalıyorlar ibrete alem olsun diye. Ondan sonra Cenab-ı Allah onları helak ediyor, yok ediyor. Aynı şekilde eğer biz kiledeten ve kanazire, evhicareten, biz onları maymun, biz onları domuz, biz onları eğer taş haline getirmiş olsaydı hangi pozisyonda ada mekanetim, efii bulundukları durumda, yani insan iken başka surete çevirmiş olsaydı Maddi ve manevi yapılarını değiştirmiş olsaydı, işte hınzır gibi, maymun gibi, Rabb'im muhafız etsin. Ne ileri gidebilirler, ne geri kalabilirlerdi. Değil mi? Bir şey yapabilirler miydi? Hiçbir şeye güçleri yetmezdi. Alternatif olmazdı, döndüremezdi filmi, film ne filmi? Ne ileri sarabilirlerdi, ne geri sarabilirlerdi. Ne ileri gidebilirlerdi, ne geri kalabilirlerdi. Yani ey... Lam yahdiro ala zehabim ve lameciin ne gitmeye ne de gelmeye güçleri yetmez idi. Yani bir şey ellerinden gelmez, hiçbir şeyde yapamazlar idi. He ve men o kimse ki nuamirhu biz ona ne yaptık Ömürlü oldu, ona ömür verdik. He yani bir itaati eceliim ömrünü uzatmak suretiyle kim ki biz ona bir ömür verdik? He nurekçe sufil kahalık. E yani haklı. Onun yaratılışını ne yaparız? Tersine çeviririz. Tersine çeviririz. Yolda gelirken de bir arkadaşa hatırlattı. Bu genelde de öyle. Her şey aslına rücu ediyor. Kulü şeyin de aslına. Değil mi? Kulli şeyin aslına. Her şey aslına rücu ediyor. İnsanlar önceden dikkat edin. Çocuk dünyaya geldiğinde ilk olarak nereden kalkıyor? Ayaklardan. Ayağa kalkıyor değil mi? Ayağa ama yaşlanınca ilk olarak nereden insan çöküyor? Ayaktan çöküyor. Yani ilk önce çocuk ayakla ayağa kalkıyor. Yaşlı olan insan ilk olaraktan ayaktan çöküyor. Böylece ne olmuş oluyor? Tekrar aslına geri dönüyor. İnsan yaşlandıkça ne olmuş oluyor? Çocuklaşıyor, bebekleşiyor. Yani niye bak ne yaptı? Yukarıya çıktı, çıktı, çıktı 40 yıl. 40 yıl boyunca çıktı. Bu sefer 40 yıldan sonra ne başlıyor? Tekrar aşağıya doğru bir iniş başlamış oluyor. Her şey aslına dönüyor. Aynasız yok. Dişleri Yaşlanınca yok. göz görünmüyor. Dişler aynı şekilde. Adamın birisi, yaşlı amcanın birisi doktora gidiyor. Biz fıkra anlatayım. Gerçek yani. Doktora diyor ki doktoru be karnım ağrıyor. Doktor diyor ki amca diyor yaşlılıktan diyor. Doktor bir gözüm de görmüyor ama. Amca yaşlılıktan diyor. Adam ne diyorsa doktor diyor ki amca yaşlılıktan diyor. Bunun üzerine amca ağzını açıyor gözünü yumuyor. Doktora hakaret etmeye başlıyor. Doktor diyor ki amca diyor bu da yaşlılıktan diyor. Bu da yaşlılıktan. Yani hani çocuklaşıyor. Yaşlanınca çocuklaşmış oluyor. Biz onun yaratılışını tersine çeviririz diyor Cenab-ı Hak. Yani feyekonu kuvveti ve şebâbi'yi Güç ve kuvvet bakımından ne olmuş oluyor? Daifen, zayıf, zayıf olmuş oluyor. Güçsüz olmuş oluyor. Ve her yaşlı. ve yaşlı olmuş oluyor. Efele <gülüyor> yaqlulun. Düşünmezler mi ki? Ennen kadire ala zalike el malumun indehüm kadir <gülüyor> ala bas ve yü'minun. Peki bunu yapan Allah bunu yaparken peki onları tekrar bilindiği durum üzere buna kadir olduğu halde onları tekrar öldükten sonra diriltmeye gücü yetmez mi? Yeter. O halde ne yapın? fe Niye iman etmiyorsunuz? Yani madem ki Allah insanı güçlü kuvvetli bir vaziyetinden ne hale dönüştürdü? Zayıf hale dönüştürdü. O halde zayıf halden tekrar güçlü hale dönüştüremez mi? Tekrar öldürüp de tekrar diriltemez mi? Hayda hayda çok rahatlıkla yapar. Çünkü bunun benzeri dünyada milyarlarca ile Cenab-ı Hak ne yapmış oluyor? Yerine getirmiş oluyor. ve Konu değişti. وَمَا أَلَّمْنَاهُ الْنَبِيَّ Yani biz o nebiye ne yapmadık? Öğretmedik, talim etmedik. Neyi? eş -şiyara. Şiir öğretmedik. Çünkü şiirde ne var biliyor musunuz çocuklar? Hayal var. Efendimizin söyledikleri ney? hayalin ötesinde hakikat. Hakikati söylediği için o Muhammed hayallerle meşgul olmaz Aleyhissalatu vesselam. Onun söylediği hakikattır. Onun için biz ona Cenab-ı Hak diyor ki şiir öğretmedik. Peki bunu niye Cenab-ı Hak söylüyor? Reddül kavlihim. Müşriklerin efendimize ne demişlerdi? Şair demişlerdi. Kahin demişlerdi. Sahir demişlerdi. Sihirbaz demişlerdi ama bir şeyi hiç dememişlerdi. Yabancı demişlerdi. Diyememişlerdi. Çünkü ona Muhammed'in Emin kendileri demişti, kendileri. Ama etbalarını, çevredekilerini kandırmak için ona şair dediler. İşte onların bu Efendimiz için söylediklerini reddetmek amacıyla Kur'an ne diyor? Biz ona şiir öğretmedi. O hayallerle meşgul değil. Hakikatlerle meşgul. Değil ya, yani. şair değil. Çünkü o dönemde en meşhur neydi? Şiirdi, edebiyattı, belagattı, maniydi idi. Ama o bunlarla meşgul değil. He. İnnemâ etâ bihî minel kur'âni şîrûn. He. Haşa. Muhammed'e Muhammed gelen o Kur'an var ya, o şiirden ibarettir sözlerine bir cevap olmak suretiyle. Burada şunu da antiparamız ifade edeyim. Çocuklar, Efendimiz ümmiydi. Ümmi neyi biliyor musunuz? Anasından doğduğu gibi hiç bilmezdi. Şimdi o dönemde Efendimiz de diğerleri gibi edebiyatçı, belaatçı olsaydı, o zaman şair olsaydı, o zaman insanlar ne diyecekti? İşte Muhammed'e şu anda geldiği söylenen Kur'an var ya, aslında önceden Muhammed'in bildiği şiirlerin benzeridir diye bir şüphe oluşturacaklardı. O şüpheyi Allah ne yapıyor? Reddetmek amacıyla... Onu ümmi olarak anasından doğduğu gibi okuma yazma bilmez iken o halde okuma yazma bilmez bir insan böyle bir Kur'an'ı ortaya koymuşsa demek ki o Kur'an onun sözü değildir. Onun işi değildir doğrudan doğruya. Vahiy Allah'ın emridir. He o Zaten Muhammed'e de şiir gerekmez. İhtiyacı yok yani. Gereksiz bir şey. Onun ihtiyacı da böyle bir şeye yok. İn هُوَهَا Yani لَيْسَلَّدِ اَتَابِهِ O Muhammed'e gelen şey değildir. Ancak illa ذِكْرُنْ اِزَتُنْ Bir vaaz öğütten ibarettir. Aynı zamanda ve Kur'an-ı Mübin مُسُرُنْ اِهْدَامِ بَغَيْرِيَا İçerisindeki hükümlerin ortaya çıkması ve buna benzer hakikatların bulunmasıyla o apaçık bir Kur'an'dır. Mübeyyindir. Hakikatları beyan eden bir Kur'an'dır o. Niçin hakikatları beyan eden bir Kur'an bir öğüttür Fakir Yuzirre Bihi onunla o rasul o Muhammed uyarsın. Kimi menkan hayyen diri olanları. Yani Yahati akıl sahibi olup kendisiyle muhatap olunacak insanları uyarsın diye o bir zikirdir apaçık bir Kur'andır. Ve ömül Mümin'in onlarda o muhataplarda kimdir onlardan <gülüyor> müminlerdir. He, burada dehşetli bir durum var vayhi kahrolu bir asab Kur'an'da yahyik ifadesi Hakka ifadesi bu geldiği zaman biliniz ki Allah Korusun bela da beraberinde geliyor aynen çocuklar mesela hakim katilleri dinledi ondan sonra karar verdi ölüm idam ne yapar kalemini kırar hakim kalemini kırınca Demek ki artık iş bitmiştir. İş bitti. Karar gerçekleşti. Hüküm infaz edilmek üzere hazır. He Allah da kalem kalemi kırıyor şu anlamda. Hükmünü kesin veriyor. Artık dönmez bir hüküm ve yehiqqal kavlü bi azabi. Azap sözü onların üzerine artık hak oldu, tahakkuk etti, gerçekleşti. Ale kafiriyle o kafirlere azap, bela, Afet, yani geçmiş kavimlere, at gibi kavimlere gelen belalar var ya, işte onlar hak oldu. Nasıl? Ziyaret süresinde geçiyorlar. Alev kafirin. Ve ya o kafirlere o azap şeyi hak oldu. Onun için Allah azabın tahakkuk etmesini, gerçekleşmesini, gelmesini ifade babında hakka ya hakka ifadelerini kullanmış oluyor. Vehüm <gülüyor> onlar kelme gitti ölü gibidirler. La yâhilûle mâ yuhâtibû nebihî. Kendilerine hitap edilen şeyi anlamayacak, ölüler gibidirler. Kafirler. Onun için kafirler üzerine de azap sözü bela, musibet, ceza böylece hak olmuş oldu. Evlem ya Rabbim. Görmezler mi? Yani bu Bilmezler mi? Yani bilsinler. Ben <gülüyor> istifamu lit-takriri. Buradaki istifam e ifadesi İkrar ettirmek için takrir amaçlıdır. Yani bilsinler, görsünler, anlasınlar, farkına varsınlar. Vel vavu, e'den sonraki vav nedir? El-dâhiyyatü aleyhâ bil-atfî. Atıf vavıdır. Vav, atıf vavıdır. İnnâ el bilsinler şunu? Ennâ halaknâ lehum. Biz onlar için yarattık. ki cünnetin naz. Bütün insanlar için yarattık. Neyi? Mimma aminet eydînâ. O şeyi yarattık ki, aminet eydînâ. Yani ellerimizin yani ellerimizden kasıt kudretlerimizin inşa ettiği, ellerimizle yapmış olduğumuz, kudretiyle yapmış olduğumuz şeylerden onlar için yarattık. yani amelna bi laşeri Allah'ın ortağı ve yardımcısı var mı? Yok. Ortak ve yardımcımız olmadan kendi kudretimizle yapmış olduğumuz şeylerden onlar için yarattık. Ne yarattık? En'am. Hayvanlar yarattık. Hayvanlar yarattı. En'am En'am suresinden de geliyor. Dört çift hayvan. Neydi? Koyun, keçi, deve ve sığır. Bu dört çift hayvanı o insanlara hiçbir ortağımız olmadan onlara bir nimet olarak. En'am aynı zamanda nimetten de geliyor. Buradaki en'amdan da o en'amdan da kasır hayvanlar manasına. Ki onlar nehiye bile. deve, vel bakari, inek, vel hanemi, koyun. Bunları yarattı. Ferm onlar daha, onlar için marikûne zabitûne. Yani insanların sah sahip olduğu bu hayvanları yarattı. şimdi bazen kurban da şurada burada görüyoruz. 5 yaşındaki, yedi yaşındaki çocuk, 500 kiloluk, bir tonlu, iki tonluk öküzü önüne katmış götürüyor. Deveyi önüne katmış götürüyor. Kim güçlü? Deve güçlü, öküz güçlü. Ama Allah ne yapmış? Onun dizginini o çocuğun eline vermiş onun zattını sahipliğini Allah insana vermiş eğer insana vermeseydi deve mi insana binerdi insan mı deveye binerdi deve insana vermiş kim düşüyse ona biner ama Allah ne yapıyor bizim dizginimizi ona değil onun dizginini bize veriyor biz ona sahibiz yani o bizim hizmetimize verilmiş onun için Ha, Allah bunu ne yapıyor? Kendi kudretiyle bizim faydamıza yaratmış oluyor. Ha, ve ve biz onu zemin kıldık. Yani musahhar kıldı. Sizlerin eline verdik o hayvanları. Lehüm onlara hizmetine verdi. Femin harakubuhum merkubuhum. ve siz ne yapıyorsunuz maşallah? O deveye biniyorsunuz. Ve minhaya ekulun. kalmıyor koyun, keçi, sığırı bir de etinden yiyorsunuz. Hem ona biniyorsunuz hem de ona onun etinden faydalanmak suretiyle, yemek suretiyle biz onu sizin emrinize verdik. Yani sizin emrinize verdiğimiz gerek binerek gerek yemek suretiyle emrinize verdiğimiz o hayvanlar zapt sahip olduğunuz o hayvanlar kendi kudretimizle sizin faydanıza yapmış olduğumuz şeylerdendir diye Rabbımız ikramını ve nimetini bu şekilde bize ifade ediyor. Peki bunlar niye yapılıyor? Walaum <gülüyor> fiha. Onlarda sizin için ne vardır? Birçok faydalar vardır. Ne gibi? ki <gülüyor> fiha. Mesela yünleri ve <gülüyor> evvariyla. Bu Nahl suresinde de geçiyor. Orada ayet kelimesi de geçiyor bu aynı bu şekilde. Onların yünleri, mesela koyunun yünleri ve <gülüyor> evvariha devenin tüyleri ve eş'ariha ve aynı zamanda genel olaraktan kılları devenin kılları ve koyunun yünleri bunlardan ne yapıyorsunuz faydalanıyorsunuz sadece o mu yo evet. ve meşaribu minle biha ve sütlerini de içiyorsunuz ha. sütlerinden de faydalanıyorsunuz bunlarsın içinde de bir faydadır ca bu meşribi bir mana şudur ev meldihi yani içilecek şeyden kasıt yani içmek o içen, içilen süt manasında, yani sütler sizin için nedir? Bir faydadır, bir içecek olarak onlar size faydanıza verilmiştir. Efele yeşkurun, el-unmün min'omu aleyhim biha yü'minun. Size bu nimeti veren, mün'im-i hakiki olan, gerçek nimet verici sahibi olan Allah'a hala şükredip de iman etmeyecek misiniz? Ma'fa alû zalike. Oysa sizin için ne yapmış? Bütün bunları yapmış. Sen için bütün bunları yapmış olan Allah'a, bunca vermiş olduğun nimetlere karşı, mümin, hakiki olan, gerçek nimet verici olan Allah'a iman etmeyecek misiniz? Ha. Ne? Evet, iman edeceğiz ya Rabbi. Evet, inanacağız ya Rabbi. Cevabını da ifade edebilirsiniz. Onlar ne yaptılar? Allah'ın dışında gayrehu. Allah'ın hayrında haliyeten. İlahlar edindiler. ibadet edecekleri, tapacakları putlar edindiler. Onlar bunu yaparken zannettiler ki o putlar kendilerine yardım edecek. O putların kendilerine yardım edeceklerini düşünerek onlar Allah'ın dışında kendilerine o putları ilah edindiler yerinemin azabillahi Teabi şefaati Alitim bir zamin kendi zanları tahminleri varsayımları Dolayısıyla o ilahların şefaati neticesinde Allah'ın vereceği azabı onlar def edecek onlar o konuda yardımcı olacak zannederekten zannederekten ne yaptılar Allah'ın dışındakileri putları kendilerine ilah edindiler Oysa Leyset ti une bi aliyethumu zul menziletil ukala. Oysa o onlar o putlar nasrahum? Onlara yardım etmeye güçleri yetmez. Demek ki o putlar kendilerine şefaatçi olsun, yardımcı olsun diye taptıkları o putlar onlara bir fayda vermez. Oysa vehum onlar aliyetumminel esmami lahum cundun. Onlar ise onlarına ne yaptılar? Askerlik yaptılar. Nasıl bir askerlik? بِزَامِهِمْ نَصْرَهُمْ مُحْتَرُونَ فِي مَعْلِمَاهُمْ Onlara hazır kıta, hazır kıta asker oldular. O insanlar, o putlara. O insanlar, o putlara, hazır kıta asker oldular. Niye onlara, putlara askerlik yaptılar? Başlarında bekleyerek, he, nasıl olsa cehennemde onlarla beraber olduklarında, o putlar kendilerine Allah'a karşı bir azabı def edecek, men edecek, yardımcı ve şefaatçi olduklarını düşünerekten, Böylece onların kendilerine yardım edeceğini düşündüler, zahmetliler, tahmin etmiş oldular. Oysa durum onların düşündükleri gibi değildir. Haa, felâ yâhsûnke tavlûhum, ey habibim, onların sözü seni üzmesin. Ne demişti onlar? Leke, lestemürselen. Sana onlar, sen peygamber değilsin demişlerdi. Ey Habibim bunların bu sözü ve gayri bunun dışında şair kâhin gibi ifadeleri seni üzmesin. İnna, muhakkak ve elbette ki biz nâlamı biliyoruz neyi? Mâ yusirûneli ve mâ yûlenu ve gayrihi. Bu ve bunun dışındaki bütün konularda onların gerek içlerinde gizledikleri, gerekse dışlarına vurup ilan ettikleri, açıkladıkları şeyleri biliyoruz. Bildiğimiz için ne yapacağız? cazihim aleyhi o durum yaptıklarından dolayı onları cezalandıracağız cezalandıracağız biz biliyoruz ne yaptıklarını gizlediklerini açıkladıklarında her şeyi biliyoruz öğrenenmeyeel insanı insan bilmez mi görmez mi anlamaz mı düşünmez mi yani ya bu bilsin. insan bilsin ya Neyi ki burada kasıt kim? o insandan kasıt kim -as, -bi as bin vail müşriklerin ileri gelenlerinden as bin vail bu küçük kısa surelerde de çok geçer böylece müşriklerin elebaşılarından ileri gelenlerinden azgınlarından olan as bin vail bilsin görsün anlasın düşünsün neyi enne muhaqqakin zalefnahu onu yarattık min nutfetin bir damla sudan men meniden yarattık siperinden yarattık bu ne bilsin ila o siperminden sonra ne yaptık, nereye kadar bunu götürdük? En sağ Şedi'den kuvvetli bir yerde, yani Ana Rahminde onu ne yaptık? Halden hale, halden hale, biz onu çevirdik mutve, alaka, mudga yaptık ve insan suretine ve çocuk olarak dünyaya getirdik sağlam bir yerin yerleştirdikten sonra. Ama bir damla su iken, bir damla su iken. Yaratmış iken kendisini bir de bakmışsın ki feizahül hasimun şedidul bize olan düşmanlığı şiddetli. Büyük bir şekilde, azgın bir şekilde bize düşmanlık ediyor oğlum. Senin aslın belli, asların belli. Pis bir damla minmain Atılmış bir damla sudan yaratılmış iken, aslın asların belli iken bakmışsın bir de apaçık bize düşman olmuş. Beynün, he beyinun nefir baasi. Ne yapıyor? Öldükten sonra tekrar diriltmeyi inkar ettiği içindir ki bu konuda bize apaçık şiddetli bir düşman kesiliyor bu insan. Oysa yaratıldığı şey belli. وَطَرَبَلَنَا مَثَلَا فِي Bize bu konuda darbe mesel getiriyor. Misal getiriyor. وَنَسْيَ خَلْقَهُ <gülüyor> Ve kendi yaratılışını da. Unutuyor. Neden, neden yaratılmıştı? Minel meniyye. meniden yaratılışını unutmuş, kalkmış bize utanmadan temsil getiriyor. Temsil getiriyor. He, Oysa onun bu meniden yaratılması olayı az bir olay değil ki. Daha şaşıracak, garip bir olay, bir damla sudan bir insan çıkıyor. Gören bir insan. Konuşan, duyan, hareket eden değil mi? Programlayan bir insan çıkıyor. Hale, ne demişti o asbin va'il? Kemikleri kim diriltecek? Hangi kemikleri? Ve yaramim, toz toprak olmuş. Ha, çürümüş olan. Altta da gerçi söyleyecek. Eline çok eski zamanlardan kalma bir kemik alıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyor. Ya Muhammed senin Rabbin bunu mu diriltecek? Burada da söyleyecek gerçi. E yani baliyeten toz toprak olmuş, Toz haline gelmiş. Velem yokul yani burada remim diyor, remime demiyor. Niye? Çünkü vehie var diye burada. O müennesti. Müennes olmasına rağmen, müennes olmasına rağmen burada remime gelmiyor. Li niye? Çünkü ismin la sıfata. İsim olup sıfat olmadığından dolayı remim geliyor, remime tün şeklinde gelmiyor. Ve ruhi rivayet edildi ki ana akaza Ha, ''Azmen Remîmen'' Rivayet edildi ki o As bin Vail, çok eski zamanlardan kalma bir kemik aldı eline. Ha, fe fe te te ve onu eliyle ovaladı. Eliyle ovaladı. Ve Kâleli Mevî sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz dedi ki ''E tera. ''Ya Muhammed sen ne dersin?'' ''Yuhillâhu hâza bâdema beliye varemme'' ''Bu toz toprak olup çürüdükten sonra Allah bunu mu diriltecek?'' dedi. Ha Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dedi ki no, evet. Allah hem onu diriltecek. ve ve seni de Heh seni de. Seni de yani öyle sadece Dün okuduyduk ya. Yani sadece öyle hemen sen kabire girdin. Değil mi? bizi kim kaldırdı ya? Ne güzel mışınmış. <gülüyor> Zannetti ki hesaba çekilmeyeceğiz, soruya çekilmeyeceğiz. Kimse bizi kaldırmayacak. min <gülüyor> fedina. Kabirimizden bizi kim kaldırdı ya? bana <gülüyor> diye o şaşkınlıklarına cevaptı. Burada da seni yaratacak. Seni hesaba çekip cehenneme de atacak. Kul ey Habibim ona de ki. Yuhihellezi onu diriltecek ellezi bu Allah ki enşe aha onu inşa etmiş, meydana getirmiş. Evvela berretin başlangıçta sıfır bile değilken, elementleri, hücreleri, atomları hiçbir şey yok iken, hiçbir şey yok iken, hesapta kitapta yok iken onu ilk defa yaratıp yoktan meydana getiren kim ise tekrar onu o diriltecek. Niye? Çünkü ve vebikillü halkin, mahlukun. Çünkü o Allah her türlü yaratmayı bilendir. Alimun, bilendir. Her türlü yaratmaya bilgi sahibidir. O yaratma ister mücmelen ister kısa olsun, ister mufassalan, ister geniş, açık olsun, tafsiratlı olsun. Her tablak halkiyi yani, yaratılmadan önce ve yaratılıştan sonra, ister öz olsun, ister tafsilatlı, detaylı olsun, o Allah her türlü yaratmayı bilendir He. ve elnezi o Allah ki calepumfi cümletin sizin için kıldı, bütün insanlar için kıldı. Neyi? Yani kudretini gösteriyor. Burada da öldükten sonra tekrar diliminin bir örneğini Cenab-ı Hak bak nasıl gösteriyor. Müneşşeceli aktar. <gülüyor> yeşil ağaçtan Allah sizin için kıldı. Elmezci vel ifari evküllü iller illen una. Yani yaş olsun kuru olsun. Bütün ağaçlardan ancak üzüm ağacı hariç. Yani o hariç diğer hemen hemen bütün ağaçlardan Allah yeşil ağaçtan kıldı. Ney? Naren ateşi kıldı. Ateş çıkarttı. Yeşil ateş değil mi? Altta da ifade edecek. Yaş. Yaş olan şeyden ateş çıkıyor. Allah Allah. Yem yeşil ağaçtan ateş çıkıyor. Bu nasıl iş? İçinde su var. Altta da ifade edecek gerçi. Ha feyza entüm minhu Bir de bakıyorsunuz ki siz onu ne yapıyorsunuz? Tuhkidunu ne? Yakıyorsunuz. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkartıyor. Ve siz de onu yakıyorsunuz. Takla hune, vahazan dul alal kudreti alal bası. Bu öldükten sonra Allah'ın kudretiyle her şeyi dirilteceğine bir delil delildir, işaret ettir. Fe inne Allah jama'a fi bayn al nari vel-hashabe. Ne yapmış ağaçta üç şeyi Allah toplamış. Bir, Onda suyu toplamış. Değil yaş. Köklere ne yapıyor ağaç? Suyu emiyor, değil mi? Hatası olmayınca ağaç ne oluyor? Ne oluyor? Kuruyor yani. Ha demek ki topraktan suyu emiyor bir su var içinde. Ondan sonra bennar, ateş var çünkü yakıyoruz. Ne oluyor? Yem yeşil ateş oluyor. Daha ne var? Ve hasabu ve odun var. Hı. Bu üç şeyden Allah bu üç şeyden Allah ne yapıyor? Onları yaratmış oluyor. Ha, falelma. Ha su yutfin Ateşi söndürmüyor o içerisindeki. Ateşi söndürmüyor. Havlenler aynı şekilde o ateş de odunu yakmıyor değil mi bak üçü var üçü varken peki o zaman niye su ateşi yak söndürmüyor ni veya niye ateş odunu yakmıyor ha demek ki bu Allah'ın öldükten sonra kudretiyle dirilteceğinin bir, bir görsellesi olmuş deniyor olmuş oluyor su ateşi söndürmüyor. Velen nar tahriku aynı zamanda ateşle odunu yakmıyor. Bu Allah'ın kudretinin bir mucizesidir. E o kişi ki değil midir? Harakas sema wa fi'l arda yerleri ve gökleri yaratan değil midir? Ma azami. He azam mehuma. Yer ve gök nedir ikisi de büyüklüğüyle beraber. Büyük değil mi? Yani gayrı birisi yüce, birisi büyük. He. Neyle beraber onu yaratan değil midir? Ne değil midir? Bir kadirin güç sahibi değil midir? Neye karşı? Onun benzerini yaratmaya gücü yetmez mi ya? Ki bunların hepsini. Yani bu kadar büyük şeyleri yaratan, hiç küçük şeyleri yaratmayı unutur mu? Yok, zaten alasını yapıyor. En büyüğünü yapıyor. Bela. Evet, burada neydi? Elestü birabbukum galibel bela. Orada olduğu gibi değil mi? Ne am ecel demiyor? Bela diyor çünkü olumsuz soru. Bela evet. Yani ve ala zalike. Cenab-ı Hak ne yapmış oluyor burada? Bizzat kendisi cevap vererekten. Evet. O Allah kadirdir. O hallaktır. Çok çok yaratandır. En güzel şekilde yaratandır. El kesirul halka. Dey birçok mahlukat. Karadakiler, denizdekiler, havadakiler, mikrova mahluklar, makrovanlıklar. Hepsini Allah yaratandır. O yaratmayı da bilendir. Alim bir türlü şey. Her şeyi bilir. Ve özetliyor. اِنَّمَا اَمْرُهُ Allah'ın aslında bu kadar yaratmaları O'nun kudretine zor değildir. O'nun işi nedir? شَأْنُهُ اِزَا وَحْتَاكِ اَرَادَ şeyen, اَلْخَلْكَ şeyin Bir şeyi yaratmayı Allah... Dilediği zaman ne yapar? En yakule maslar değil mi? En len key isen. <gülüyor> fiil muzari <gülüyor> edatlar. En yekule onu demesidir. Ne demesi? Kün bitti. Allah'ın bir fabrikası var. O fabrikası neyden oluşmakta? <gülüyor> Kaf ve nun'dan oluşmakta. Kün. Ol. <gülüyor> Ol der fe nedir Fe <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teyekun zamansız <gülüyor> ve <gülüyor> süresiz. Hiç zaman geçmeden ya biraz bekleyelim o plan olsun malzemeleri alalım yok hemen fe konu hemen arkasından o şey yani, oluverir. verir <gülüyor> E yani fe ve o şey olur O halde Madem ki Allah böyle kolayca yaratıyor Te subhan subhanset bir bu da Anlamı o demektir. Sübhan Masdar olarak geliyor. bir subhane. Subhan olan Allah'ı tesbih ederim. Ellezi o Allah ki bir yedi melekutu, her şeyin melekutu, iç yüzü, hakikati onun yedi kudretindedir, elindedir. Mülkü zîdetil vavu ve ta lil mübalağa. Buradaki melek, he, melek, he, melekut'taki melekut'taki ve ta bu ziyadedir. Melek. Yani melek. mülk kökünden melek, mülk, melik. Aynı güç ve kuvvet manasına geliyor. Ziyade. Niçin mübalağalı, Mübalağayı bildirmek için. Aşkım. Yani Allah kudretiyle her şeyin malikidir, sahibidir. Eğer el kudretu alakülbü şeyin, her şeye kadirdir ve illehi türce on dönüşte onadır. Ture du ahire. Bütün her şey dönüp dolaşacak, tekrar ona varacak. Dönüş onadır ve illehi ilmasir ve illehi ilmea ve illehi ve ileye turcağın ve dönüş varış son elbetteki ona olmuş olurdu end diyelim bizde sabakallahu razıyım Allah doğruyu söyledi ilahil fatiha